Arthur Conan Doyle, Kara Kontu. Seslendiren Akın Altan. Alman ordularının Fransa'ya girdiği günlerdeydi. Genç Cumhuriyet'in bozguna uğramış birlikleri, E'nin kuzeyiyle, Luanın güneyine doğru sürülmüştü. Silahlı adamlar üç koldan, yavaş ama karşı konulmaz biçimde, Rhine'a doğru ilerliyordu. Kah kuzeye, kah güneye doğru kıvrılıyor. Bölünüp tekrar birleşerek Paris'in çevresini sarıyorlardı. Oluşturdukları bu çemberden daha küçük kollara ayrılıyor, kimi kuzeye, kimi güneydeki Orleans'a doğru ilerliyor, bir üçüncü kolda batıya, Normandiya'ya doğru yol alıyordu. Pek çok Alman süvarisi denizle ilk kez atını beline kadar Dieppe'in dalgalarına sürdüğünde karşılaşmıştı. Ülkelerinin adil suratına çalınan bu kara lekenin karşısında Fransızlar acı acı düşünüyorlardı. Savaşmış ve yenilmişlerdi. Akın akın gelen süvarilere, sayısız piyade erine, o kudretli silahlara karşı durmaya çalışmışlardı. Taburlarda onların istilacılarını yenmek mümkün değildi. Ancak adam adama veya onlu gruplar halindeki çatışmalarda eşittiler. Cesur bir Fransız, bir Almanı, Rhein'in öte yanına geçtiğine pişman edebilirdi. Bu çatışma ve kuşatmaların arasında kayda geçmeyen başka bir savaş patlak verdi. Bu, bireysel bir savaştı. Hain cinayetlere karşı yapılan zalimce bir misilleme. 24. Poz'un piyade sınıfından Albay von Gram, bu yeni oluşum sırasında çok sıkıntı çekmişti. Küçük bir Normandiya kasabası olan Lezondi'deki birliğe kumanda ediyordu. İleri mevkileri Bölge civarındaki mezra ve çiftlik evlerine dek uzanıyordu. Kendisine en yakın Fransız birliği elli mil uzaktaydı. Buna rağmen, her sabah mevkilerinde ölü bulunan nöbetçi erlerin, geri dönmeyen baskıncı grupların haberlerini almaya devam ediyordu. Bunun üzerine albay hiddetle ilerliyor, çiftlikler tutuşuyor, köyler sarsıntıyla titriyordu. Ama ertesi sabah yine aynı iç karartıcı hikaye başlıyordu. Ne yaparsa yapsın görünmez düşmanlarını üzerinden silkeleyip atamıyordu. Yine de plan ve uygulamadaki bazı işaretlerden bütün bu saldırıların tek bir kaynaktan çıktığı belli oluyordu. Albay von Gram daha önce şiddeti denemiş, başarılı olamamıştı. Bu işi altınla çözmek gerekiyordu. İstihbarat getirenlere 500 frank ödeneceğini kırsal bölgelerde duyurdu. Hiç tepki gelmedi. Sonra ödenecek miktarı 800 franga çıkardı. Köylülerde tık yoktu. Rüşvet kabul etmiyorlardı. Bir onbaşının öldürülmesi üzerine rakamı bin franga çıkardı. Çiftlik işçisi François Région'un ruhunu böylece satın almış oldu. Adamın Normandiyalı açgözlülüğü Fransız kindarlığına baskın çıkıyordu. ''Bu suçları kimin işlediğini bildiğini söylüyorsun, öyle mi?'' diye sordu Prusyalı albay önünde dikilen mavi gömlekli, sıçan suratlı yaratığı tiksintiyle süzerek. Evet, albay. Peki, kimdir bu kişi? Önce bin frangı görelim, albay. Anlattığın hikayenin doğruluğu kanıtlanıncaya dek sana kuruş işlemez. Şimdi söyle bakalım. Adamlarımı öldüren kim? Karaşatonun kontu ustas. Yalan söylüyorsun, diye bağırdı albay kızgınlıkla. Soylu bir beyefendi o suçları işlemiş olamaz. Köylü omuzlarını silkti. Kontu tanımadığınız belli. Doğrusu bu, albay. Size anlattıklarım gerçeğin ta kendisi. Doğru olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Bundan korkmuyorum. Karaşatonun kontu zalim bir adamdır. İyi günlerde bile zalimdi. Ama son zamanlarda korkunç biri oldu. Oğlunun ölümü yüzünden. Oğlu Duve'deydi. Esir alındı. Ve Almanya'dan kaçarken öldü. Kontun tek evladıydı. Hepimiz onun bu yüzden delirdiğini düşünüyoruz. Rençberleriyle beraber Alman ordularını takip eder hep. Kaç tanesini öldürdüğünü bilmiyorum. Ama öldürülen askerlerin alnındaki haç izi ona ait. Bu haç, şatosun larmasıdır çünkü. Doğruydu. Öldürülen nöbetçilerin her birinin alnında avcı bıçağıyla açılmışa benzer bir haç izi vardı. Albay eğilerek. Başparmağını masada yayılı duran haritanın üzerinde gezdirdi. Kara şato, yaklaşık dört persah uzaklıkta, dedi. Üç persah bir kilometre, albay. Yerini biliyor musun? Eskiden orada çalışırdım. Albay von Graham zili çaldı. Bu adama yiyecek verin ve burada göz altında tutun, dedi gelen assubaya. Neden beni göz altında tutuyorsunuz? Size anlatacak başka bir şeyim yok ki. Sana rehber olarak ihtiyacımız var. Rehber olarak mı? Peki ya Kont? Eğer onun eline düşecek olursan vay halime. Prusyalı kumandan eliyle adamı kovaladı. Derhal yüzbaşı bağımgartını gönderin bana, dedi. Çağrılan yüzbaşı orta yaşlı, geniş çeneli, kıvrık sarı bıyıklı ve kıpkırmızı yüzlü bir adamdı. Yüzünün miğferinin altında kalan kısımlarıysa ise fil dişi beyazlığındaydı. Adam geldi. Kapa derisi gergin ve parlaktı. Yüzbaşının kafasının arkasını ayna gibi kullanarak bıyık düzeltmek, aslarının favori şakaları arasındaydı. Biraz ağır kanlı olsa da, güvenilir ve cesur bir askerdi. Albay, daha gözü pek subayların kendilerini tehlikeye atabileceği anlarda ona güvenirdi. ''Bu gece Karaşatoya gidiyorsunuz yüzbaşı.'' dedi. ''Yanınızda bir rehber de olacak. Kontu tutuklayıp buraya getireceksiniz. Eğer kaçmaya çalışırsa hemen vurun.'' Yanıma kaç adam alayım albayım? Çevremizde casuslar var. Tek şansımız, o yola çıktığımızı öğrenmeden paçasına yapışmak. Büyük bir birlik dikkat çeker. Öte yandan, yolunuzun kesilme tehlikesine karşı hazırlıklı olmalısınız. Kuzeye doğru ilerlerim, albayım. Sanki, General Göben'e katılacakmışız gibi. Sonra haritanızda işaretli yola sapıp, onlar daha bizden haber alamadan Karaşatoy'a varırım. Bu durumda yirmi adam, Çok güzel yüzbaşı. Yarın sabah tutsağınızla beraber sizi burada bekliyorum. Yüzbaşı Boğam Kartım 20 adamla Lozan'dan yola çıkıp kuzeybatıya giden ana yola çıktığında soğuk bir aralık gecesiydi. Ana yoldan 2 mil gittikten sonra tekerlek izleriyle aşınmış dar bir patikaya saptı. Yağmur kırbaç gibi kaba ağaçlarını dövüyor, her iki yandaki tarlalardan hışırtılar geliyordu. Yüzbaşı yanında kıdemli çavuş Mozayla önden yürüyordu. Çavuşun bileği Fransız köylünün bileğine kelepçeliydi ve pusuya düşmeleri halinde atılacak ilk kurşunun köylünün beynine sıkılması gerektiği kulağına fısıldanmıştı. Arkalarında 20 piyade eri, karanlıkta bata çıka ilerliyordu. Yüzleri yağmurdan sırılsıklandı. Postalları çamurda gıcırdıyordu. Nereye ve neden gittiklerini biliyor, bu da onlara güç veriyordu. Yoldaşlarının kaybından dolayı buruk ve kızgındılar. Bu aslında süvarilerin işiydi. Bunu biliyorlardı. Ama süvarilerin hepsi çoktan hücuma geçmişti. Ayrıca alayın kendi ölülerinin intikamını kendisinin alması daha uygundu. Lezonli'yi terk ettiklerinde saat sekize geliyordu. On bir buçukta rehberleri, iki yanında upuzun kaba ağaçlarının yükseldiği, taş işçiliği bir armayla taşlandırılmış kocaman demir bahçe kapısının biraz uzağında durdu. Kapının yanındaki duvarlar kırık döküktü. Ama muazzam kapı tabanını kaplayan böğürtlen çalıları ve yabani otların üzerinde dimdik yükseliyordu. Prusyalılar gizlice kapının etrafından dolanıp, meşe dallarının oluşturduğu kemerin altına gizlenerek, geçen sonbahardan kalma yaprakların yığılı durduğu iki tarafı ağaçlıklı yolu geçtiler. Yolun sonunda keşif yapmak için durdular. Kara şato önlerinde uzanıyordu. Ay, iki yağmur bulutunun arasından parlıyor Eski şatoyu gümüşü bir gölgeyle kaplıyordu. Şato, L şeklindeydi. Ön tarafında alçak kemerli bir kapı ve harp gemilerindeki lombozlara benzeyen bir dizi küçük pencere vardı. Kara çatının köşelerinden çıkan iki küçük kule, yuvarlak çıkıntılar yapıyordu. Hepsi de ay ışığında sessiz sakindi. Parçalı bulutlar gökyüzünü karartmıştı. Alt kattaki pencerelerin birinden ışık sızıyordu. Yüzbaşı adamlarına emirlerini fısıldayarak verdi. Bir bölümü sürünerek ön kapıya ilerlerken, bir bölümü de arkaya gidecekti. Bir kısmı doğuyu, diğerleri de batıyı gözetleyecekti. O ve çavuşsa, ışık gelen pencereye doğru ayak uçlarında ilerlediler. Tek tük eşyası olan, küçük bir odanın içine bakıyorlardı. Hizmetçi kılığında yaşlıca bir adam, mum ışığında buruş buruş olmuş bir gazeteyi okuyordu tahta iskemlesinde kaykılmış, ayaklarını bir kutuya uzatmıştı. Yanı başındaki taburenin üzerinde bir şişe şarapla, yarı dolu, irice bir kadeh duruyordu. Çavuş tüfeğini cama dayayınca, adam bir çığlıkla ayağa fırladı. ''Sus! Yoksa ölürsün! Evin çevresi sarıldı. Kaçamazsın. Git kapıyı aç, yoksa içeri girdiğimizde sana hiç acımayız.'' ''Tanrı aşkına, ateş etmeyin. Açacağım kapıyı, açacağım.'' Elinde buruşuk gazetesiyle hızla odadan çıktı. Bir an sonra eski kilit ve sürgüler gıcırdayarak açıldı ve ardına dek açılan kapıdan Prusyalılar taş döşeli koridora doluştular. ''Kara kontu ustaz nerede?'' ''Efendim dışarıda.'' ''Efendim.'' ''Gecenin bu saatinde dışarıya mı çıktı? Canına mı susadın sen? Bir yalan uğruna ölmek mi istiyorsun?'' ''Doğru söylüyorum efendim. Kendisi dışarıda.'' ''Nereye gitti?'' Bilmiyorum. Ne yapıyor dışarıda? Bilemiyorum. Tüfeğinizin horozunu boşuna kaldırmayın efendim. Beni öldürebilirsiniz. Ama bilmediğim bir şeyi söyletemezsiniz. Bu saatlerde dışarı çıktığı çok olur mu? Sık sık. Eve ne zaman döner? Gün ağarmadan önce. Yüzbaşı Baumgart'ın Almanca bir küfür savurdu. Bu yolu boşuna tepmişti öyleyse. Adamın doğru cevap verdiği aşikardı. Böyle bir şey beklenirdi. Ama en azından evi arayıp emin olacaktı. Ön ve arka kapılara birer gözcü bırakıp, tir tir titreyen uşağın sırtına silah dayayarak çavuşla beraber peşinden yürüdüler. Titreşen mumun alevi, eski duvar alıları ve meşe kaplı alçak tavanlarda tuhaf titrek gölgeler oluşturuyordu. Bütün evi aradılar. Alt kattaki geniş taş döşeli mutfaktan, ikinci kattaki, Müzisyenlere ayrılmış bir balkonu bulunan Lambirileri kararmış yemek salonuna varıncaya dek Her yere baktılar Tek bir canlı yoktu hiçbir yerde Çatı katında Uşağın yaşlı karısı Magi'yi buldular Kontun evinde Magi'den başka hizmetçi de bulunmuyordu Kendisindense hiçbir iz yoktu Yüzbaşının bu kanıya varması Epey zaman aldı Bu evi aramak kolay değildi Tek bir kişinin sığabileceği Darlıktaki merdivenler Birbiri ardına kabus gibi uzayıp giden koridorlar vardı. Duvarlar öyle kalındı ki, bitişikteki odalardan hiç ses gelmiyordu. Bütün odalarda dipsiz gibi görünen kocaman şömineler vardı. Pencerelerse duvarın bir iki metre içine gömülüydü. Yüzbaşı Baumgart'ın tepiniyor, perdeleri yırtıyor, kılıcının topuzunu oraya buraya savuruyordu. Gizli saklanma yerleri varsa bile onları bulamamıştı. Akma bir şey geldi.'' dedi sonunda. Çavuşla Almanca konuşarak. Bu adamın yanına bir nöbetçi yerleştirin ki hiç kimseyle irtibata geçmediğinden emin olalım. Baş üstüne yüzbaşım. Ön ve arka taraflarda dördar adam pusuya yatsın. Günün ağarmasına yakın kuş yuvaya dönecektir. Ya diğer adamlar yüzbaşı? Onlar mutfakta yemeklerini yesinler. Bu adam size etle şarap versin. Dışarısı buz gibi. Yola koyulacağımıza burada kalalım daha iyi. Peki ya siz yüzbaşı? Ben yemeğimi yukarıdaki yemek salonunda yiyeceğim. Şöminede kütükler var. Ateş yakabiliriz. Herhangi bir alarm durumunda beni çağırırsınız. Hey sen! Bana akşam yemeğinde ne verebilirsin? Ah Mösyö, size ne isterseniz diye yanıt verebileceğimiz zamanlarımız oldu. Ama şimdi taze kırmızı şarapla soğuk pilişten başka sunabileceğim bir şey yok. Gayet iyi. Bir nöbetçi de onunla beraber gitsin. Çavuş eğer bir numara yapacak olursa süngünün kafasına ineceğini bilsin. Yüzbaşı Baumgart'ın eski stratejistlerdendi. Askerleri konuşlandırma sanatını Doğu illerinde, ondan önce de Bohemya'da öğrenmişti. Uşak yemeğini getirirken o da rahat bir gece geçirmeye hazırlandı. Orta masadaki on kollu şamdanın mumlarını yaktı. Şüminenin ateşi çoktan yanmış, neşeyle çıtırdıyor, odayı İğne gibi ince ve keskin mavi bir dumanla dolduruyordu. Yüzbaşı pencereye doğru yürüyüp dışarıya baktı. Ay yine görünmez olmuştu. Dışarıda sağanak yağmur vardı. Rüzgarın derinden gelen uğultusunu işitiyor, aynı yöne savrulan ağaçları karalta halinde görüyordu. Bu görüntü, içinde bulunduğu konforlu mekana ve uşağın getirdiği soğuk etle bir şişe şaraba çeşnik atıyordu. Yaptığı uzun yolculuğun ardından aç ve yorgundu. Kılıcını, miğperini ve revolver kayışını bir iskemle fırlatıp akşam yemeğine gömüldü. Sonra da önünde bir kadeh şarap, dudaklarının arasında purosuyla iskemlesini arkaya yatırıp çevresine göz gezdirmeye başladı. Gümüş rengi apoletlerinde parlayan, kırmızı suratı ve kalın kaşlarıyla sarı bıyığını ortaya çıkaran küçük parlak bir ışık çemberinin içinde oturuyordu. Eski püskü yemek salonunda, Işık çemberinin dışında kalan diğer her şey ise gölgeler içinde kalmıştı. Salonun iki duvarı meşe lambiriyle, diğer iki duvarı ise solmuş duvar kaplıydı. Bu duvar avcılar, köpekler ve geyikler bulanık bir geçit töreni oluşturuyordu. Şöminenin üzerinde aile armasını taşıyan zırhlar asılıydı. Her birinin üzerinde, Aziz Andreas'ın çarpı şeklinde haçı vardı. Karaşatonun eski senyörlerine ait dört tablo, Şöminenin karşısındaki duvara asılmıştı. Senyörlerin hepsi kartal burunluydu ve keskin, cesurane yüz atlarına sahiptiler. Bu yüzden hepsi birbirine benziyordu. Kimin Haçlı Savaşçısı, kimin Pont İç Savaşı'ndaki şövalye olduğu sadece kıyafetlerinden anlaşılıyordu. Karnı tok, sırtı pek yüzbaşı Baumgart'ın iskemlesinde kaykılıp prosundan çıkan duman bulutları arasından onları incelemeye koyuldu. Bir yandan da bu kibirli Normandiyalı derebeylerinin salonunda, Baltık kıyısından gelme bir subayın akşam yemeği yemesinin ne tuhaf bir tesadüf olduğunu düşünüyordu. İçerisi sıcacık olmuştu. Yüz başının içi geçer gibi oldu. Kafası önüne düştü ve on mum birden bembeyaz kafa derisini aydınlatmaya devam etti. Birden alçak bir ses duyup ayağa fırladı. Masanın kenarında, Neredeyse kol mesafesi uzaklığında duran iri yarı adam, sessizce, hiç kıpırdamadan öylece dikiliyordu. Vahşi pırıltılar saçan gözleri dışında hiçbir hayat emaresi göstermiyordu. Siyah saçlı, esmer bir adamdı. Bütün yüz hatları siyah sivri sakalıyla kocaman burnunda toplanmış gibiydi. Yanakları geçen yıldan kalan bir elma gibi bumbur uşuktu. Lakin geniş omuzlarıyla iri ellerinden anlaşıldığı üzere, gücü kuvveti yerindeydi. Kollarını kabarttığı göğsünde kavuşturmuş, ağzı sabit bir gülüşle çarpılmıştı. Prusyalı, silahlarının bulunduğu boş iskemleye hızla göz atarken, ''Silahlarınızı boşuna aramayın.'' dedi. Her bir duvarı gizli geçitlere açılan böyle bir evde, kendinizi evinizde gibi hissetmekle biraz düşüncesizlik etmişsiniz doğrusu. Biliyor musunuz, siz akşam yemeğinizi yerken, Kırk adam birden sizi izliyordu. Hey! Ne oluyor? Yüzbaşı Baumgart'ın sıkılı yumruklarla öne doğru bir adım atmıştı. Fransız sağ eliyle revolverini çekerken, sol eliyle de Alman'ı geriye iskemlesine doğru savurdu. Oturun yerinizde, dedi. Adamlarınızı düşünmenize gerek yok. Onların icabına bakıldı. Aşağıda olup bitenler bu taş duvarlardan hiç duyulmuyor değil mi? Artık komuta ettiğiniz bir birlik yok. Kendinizi düşünün sadece. Adınızı öğrenebilir miyim? 24. Poz'un piyade sınıfından yüzbaşı Baumgart'ın. Fransızcanız mükemmel. Yalnız diğer hemşerileriniz gibi P'yi B gibi söylüyorsunuz. Onlar, E'ye bizi soma, Acı bana, diye yalvarırken pek eğleniyordum doğrusu. Herhalde siz karşınızdakinin kim olduğunu anlamışsınızdır. Kara şatonun kontu. Tam üstüne bastınız. Şatomu ziyaretiniz sırasında sizinle karşılaşmasaydım, çok üzülürdüm doğrusu. Daha önce Alman askerleriyle karşılaştım. Ama bir Alman subayıyla ilk kez karşılaşıyorum. Size anlatacak çok şeyim var. Yüzbaşı Baumgart'ın iskemlesinde hiç kıpırdamadan oturuyordu. Cesur olmasına cesurdu ama bu adamın tavrı onu korkudan tir tir titretiyordu. Gözlerini sağa sola çevirdi ama silahları gitmişti. Bu dev gibi düşmanla boğuşmaya kalksa karşısında çocuk gibi kalırdı. Kont şarap şişesini kaldırıp ışığa tuttu. Cık, cık, cık, dedi. Pierre size bula bula bunu mu getirmiş? Çok utandım doğrusu. Yüzbaşı Baumgarten. Bunu telafi etmeliyiz. Avcı ceketinden sarkan düdüğü öttürdü. Yaşlı hizmetkar anında odada beliri verdi. On numaralı Mahzenden Schombert'a getir. Diye bağırdı. Bir dakika sonra uşak, örümcek ağlarına bulanmış bir şişeyi, bir hemşirenin kollarındaki yeni doğan bebek gibi taşıyordu. Kont, iki kadehi ağzına kadar doldurdu. İçin, dedi. Mahzenlerindeki en iyi şarap bu. Gın ya da Paris'te bulacaklarınız bununla boy ölçüşemez. İçin yüzbaşı ve sevinin. Aşağıda füme pirzolalar da var. Onflöden yeni gelmiş iki de ıstakoz. Daha lezzetli ikinci bir akşam yemeğine ne dersiniz? Alman subayı başını hayır anlamında iki yana salladı. Yine de kadehindeki şarabı son damlasına kadar içti. Ev sahibi kadehi bir kez daha doldurdu. Bir yandan da ikram edebileceği başka leziz yemekleri sıralıyordu. Evimizdeki her şey emrinize amadedir. Siz isteyin yeter. Pekala, siz şarabınızı içerken ben de size bir hikaye anlatayım. Bunu bir Alman subayına anlatmak için yanıp tutuşuyordum. Hikaye, oğlum hakkında. Tek evladım olan Vustaz tutsak edildi. Kaçarken de öldü. Küçük şaşılası bir hikaye ve emin olun bu hikayeyi bir daha asla unutmamanız için ne mümkünse yapacağım. Oğlum topçu sınıfındaydı, iyi bir çocuktu. Annesinin göz bebeğiydi. Oğlumun ölüm haberinin bize ulaştığının haftasında annesi öldü. Haberi bize, ona ağabeylik etmiş bir subay getirdi. Bütün olaylar boyunca onun yanı başındaymış. O kaçmayı başarmış, Ama oğlum ölmüş. Onun bana anlattığı her şeyi size de anlatmak istiyorum. Ustas 4 Ağustos'ta, Bibemburg'da tutsak alınmış. Tutsaklar gruplara ayrılıp, farklı rotalardan Almanya'ya gönderilmişler. Ustas ayın beşinde, Lataburg diye bir köye getirilmiş. Buranın komutasındaki Alman subayı, onu nezaketle karşılamış. Bu iyi kalpli albay, Aç çocuğun karnını elinde mevcud olan en iyi yemeklerle doyurmuş ve iyi bir şişe şarap açmış. Benim de size yaptığım gibi. Ve kendi kutusundan bir puro ikram etmiş. Ben de size kendi purolarından bir tane ikram edebilir miyim? Alman yine başını iki yana salladı. Yanı başında oturan adamın üzerinde yarattığı korku onun gülümsemeyle kıvrılan dudaklarına ve kıvılcımlar saçan gözlerine baktıkça artıyordu. Dediğim gibi, albay oğluma iyi davranmış. Fakat ne yazık ki, ertesi gün tutsaklar Rhein üzerinden Edlin'a götürülmüş. Orada şansları yaver gitmemiş. Edlin'ındaki subay zalim ve gaddar bir adammış. Yüzbaşı Baumgartin Birliklerine esir düşen cesur askerleri aşağılamaktan ve onlara kötü davranmaktan zevk alıyormuş. O gece oğlum onun sataşmalarına hırsla karşılık verince, gözüne bir yumruk atmış. Aynen böyle. Yumruğun sesi bütün salonda yankılandı. Almanın elini kapattığı yüzü önüne düştü. Parmaklarından kan sızıyordu. Kont tekrar iskemlesine yerleşti. Bu yumruk yüzünden oğlumun yüzü kaymış ve bu gaddar adam onun bu görünüşüne alay konusu yapmış. Bu arada... Siz de şu an biraz komik görünüyorsunuz, Yüzbaşı. Albayınız başınızı belaya soktuğunuzu düşünürdü muhtemelen. Neyse, iyi kalpli bir binbaşı, oğlumun gençliğine ve içinde bulunduğu duruma acımış ve çıkarıp cebinden ona on Napolyon vermiş. Size bu on altını iade ediyorum, Yüzbaşı Baumgart'ın. Çünkü bu borcu veren kişinin adını öğrenemedim. Oğluma yapılan bu iyiliğe müteşekkirim. Tutsaklara refakat eden zorba albay onları Durlaha oradan da Karşruha ya götürmüş. Oğluma her türlü zorbalığı yapmış. Çünkü oğlumun damarlarındaki kara şato kanı albayın gazabına boyun eğmesine müsaade etmiyormuş. Kendi ellerimle kanını akıtmaya ant içtiğim bu hain adam, oğluma vuruyor, ona tekmeler atıyor ve bıyıklarını çekiştiriyormuş. Aynen böyle, böyle, böyle. Alman acıdan kıvranıyor, debeleniyordu. Üzerine yağmur gibi inen yumrukların altında çaresizdi. Sonunda, kör ve bilincini yitirmiş bir halde, sendeliyerek ayağa kalktı fakat ayağa kalkmasıyla gerisin geriye büyük meşe iskemliğe savrulması bir oldu. Acizliğinin verdiği öfke ve utançla hıçkırıklara boğuldu. ''Oğlum da küçük düşürüldüğü için sık sık böyle gözyaşlarına boğulurmuş.'' diye sözlerine devam etti Kont. ''Böyle vicdansız ve küstah bir düşmanın eline düşmek çok acı. Bunu siz de anlayabilirsiniz.'' Karlsruhe vardıklarında... Oğlumun bu zulüm sonucu yaralanan yüzünü görüp ona acıyan, Bavyeralı genç bir teymen onun yaralarını sarıp sarmalamış. Sizin gözünüze de kan oturmuş. Müsaade ederseniz, ipek mendilimle sarayım. Öne doğru eğildi ama Alman, Kont'un elini itti. ''Senin zulmün altındayım, seni canavar!'' diye aykırdı. ''Gaddarlığına tahammül edebilirim ama iki yüzlülüğüne asla!'' Kont, Kayıtsızca omuzlarını silkti. Her şeyi sırasıyla yapıyorum. Nasıl olmuşsa aynen öyle, dedi. Yüz yüze konuşabileceğim ilk Alman subayına bunları anlatacağıma and içmiştim. Nerede kalmıştık? Karlsruhe'deki genç Bavyeralı'ya kadar gelmiştik. Ama maalesef siz yaralarınızı sarmama müsaade etmediniz. Oğlumu, Karlsruhe'de eski bir kışlaya kapatmışlar. Orada 15 gün kalmış. Tutsaklığının en kötü tarafı akşamları pencereye çıktığında onu alaya alan sayısız it sürüsüymüş. Siz de pek öyle gül bahçesinde sayılmazsınız. Değil mi yüzbaşı? Kurdun inine girdiniz. O da pençelerini gırtlağınıza dayadı. Anladığım kadarıyla evli bir adamsınız. Karınız size iyi bakmış. Üniformalarınızın içini güzel dolduruyorsunuz. Bir kadın daha dul kalmış. Ne çıkar? Zaten uzun süre dul kalmıyorlar. Otur oturduğun yerde. Seni köpek. Her neyse, biz hikayemize devam edelim. 15 günün sonunda oğlum ve arkadaşı oradan kaçmışlar. Atıldıkları tehlikeleri, Katlandıkları mahrumiyetleri anlatarak canınızı sıkmayacağım. Kendilerini gizlemek için iki köylünün giysilerini alıp ormana kaçmışlar. Gündüzleri saklanıp geceleri yolculuk ederek Fransa'da Bemiye'ye kadar ulaşmışlar. Ve Alman sınırını geçmeye bir mil kala, Tek bir mil kalmışken, Düşünebiliyor musunuz yüzbaşı? Bir, ulan! Devriyesine yakalanmışlar. Ulan, hafif süvari. Daha sonra aynı tabir, Rus, Prusya ve Avusturya ordularında da kullanıldı. Ah! Özgürlüğe bu kadar yaklaşmışken, ne acı değil mi? Kontun düdüğünü iki kez öttürmesiyle odaya sert bakışlı üç köylü girdi. Bunlar da benim, ulan devriyemi temsil ediyor, dedi. Devriyeye komuta eden yüzbaşı, Onların sivil giyimli iki Fransız askeri olduğunu anlayınca, mahkeme ya da tören yapılmaksızın asılmalarına karar vermiş. Can, şu ortadaki kiriş daha iyi çeker. Talihsiz askeri iskemlesinden kaldırıp odayı boydan boya geçen meşe çatı kirişinden sarkan yağlı sicime doğru sürüklediler. Boynuna geçirilen ilmeğin boğazını sıkıca sardığını hissetti. Üç köylü, Sicimin diğer ucuna geçip kontun emrini beklemeye koyuldular. Subay, solgun yüzünde metin bir ifadeyle, kollarını kavuşturup kendisine işkence yapan adama meydan okurcasına baktı. Şimdi ölümle burun burunasınız. Dudaklarınızın kıpırtısından anladığım kadarıyla dua ediyorsunuz. Oğlum da ölümle böyle burun buruna geldi. O da dua etti. Tam o sırada, bir general gelip, oğlumun annesi için dua ettiğini duydu. Kendisi de baba olduğu için bu onu duygulandırdı. Ulan devriyesini gönderdi. Yanında sadece yaveri kalmıştı. Oğlumun anlattıklarından onun köklü bir ailenin tek evladı olduğunu, annesinin sağlığının yerinde olmadığını öğrendi. İpi çıkarıp attı. Şimdi ben de sizin boynunuza geçirilen ipi çıkarıyorum. Oğlumu yanaklarından öptü, benim de sizi öptüğüm gibi ve onu iyi dileklerle uğurladı. Benim de şimdi sizi uğurlayacağım gibi. O asil generalin tüm nazik dilekleri sizinle olsun. Lakin onun dilekleri oğlumu kırıp geçiren ateşi defetmeye yetmedi. Böylece yüzbaşı Baumgartın yüzü gözü dağılmış kör olmuş bir halde rüzgarın ve yağan yağmurun içine doğru kanlar içinde yalpalayarak yürüyüp gitti son